Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. İyi haftalar. Hariciden Sanat Programı'na hoş geldiniz. Gezegenin farklı köşelerinden kültür ve sanat haberleri getiriyorum size. Önümüzdeki hafta Hariciden Sanat Programı'nı yapmıyorum çünkü Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayını söz konusu. Bildiğiniz gibi her yıl düzenlenen dinleyici destek Projesi ile Açık Radyo Dinleyicileri radyosuna sahip çıkıyor. Seçtikleri programları istedikleri bir saatine destek verebiliyor dinleyiciler. Ee, siz de hepinizi tabii ki buna katılmaya teşvik ediyorum. Biz de tekrar 3 Nisan Pazar testi günü hariçten sanat programında bir araya gelmiş olacağız. E, i̇ki haftalık bir e, program hazırlamaya çalıştım dolayısıyla e, bir haber turu var bugün geçtiğimiz hafta Moskova'dan e, haberler getirmiştim orada ilki düzenlenen Rusyalı güncel sanatçılar trieneli, garaj trieneli zaten bütün program buna odaklanmıştık Moskova'da yer veremediğim birkaç etkinlik kalmıştı e, bu şekilde Moskova'yı tamamlayacağım hemen akabinde Birleşik Arap Emirlikleri dikkat çekici programlarla ön planda dünyanın dört bir tarafından görsel sanatlarla uğraşan isimler ya da sanatseverler Dubai ve Sharjah'daydı geçtiğimiz haftalarda. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Hemen programa başlayalım. Öncelikle Moskova. Geçen hafta Garaj Bunca Sanat Müzesi'nin İlkini düzenlediği Rusya güncel sanat triyeneli yani 3 yılda düzenlenen bu etkinlikten bahsetmiştim. Ben de açılışına gitme fırsatı bulmuştum. E, 10 Mart'ta başladı. 14 Mayıs'a kadar Moskova'ya yolu düşecek. Karşıdan sanat dinleyicilerine özellikle tavsiye ettiğim bir etkinlik. Zira e, Kate Fogg'ın... Baş küratörlüğünde geniş bir e, Rusyalı küratör yer. Rusya'nın en batısından en doğusuna kadar farklı kentlere gelerek 200'ün üstünde sanatçıyla görüşüp çalıştılar. Bunların arasında 60'ın üstünde katılımcı var. 14 Mayıs'a kadar Garaj, Goncal Sanat Müzesi'nde e, 6 ayrı bölümde gezilebilir. Özel prodüksiyonlar da söz konusu. Zira bu trianer'in Sebebi Rus devriminin 100. yılı olması 2017'nin ve triyenel son 5 yılda üretilmiş yapıtlara e, yer veriyor. Böylece Rus güncel sanat sahnesindeki son trendleri ve son meseleleri tartışmaları takip etmek mümkün. Neden 2012? Çünkü Vladimir Putin'in tekrar iktidara geldiği o tartışmalı seçim ve tabii ki baskıların e, artması ile beraber son beş yıllık bir periyod bu ee, ayrı bölümler altında yani genel bir kavramsal çerçeve olması da ayrı bölümler altında birbirine eklemlenen bir trienal kişisel mitolojiler Rusya sanatındaki öncü ya da usta kişiler kişilikler yerel sanat tarihleri sokak morfolojisi yani artık sadece müze binasının dört duvarın içine değil Parklara, bahçelere, kamusal alana yayılan sokak sanatı da diyebileceğimiz çalışmaları da örneklendiriyorlar. Ortak dil ve aksiyon alan sanat yani politik olarak angajı olan sanat örnekleri, aktivist sanat örnekleri bu triyenalde yer alıyor. 14 Mayıs'a kadar devam ediyor. Bütün bunlar olurken Moskova bu triyenal nedeniyle bu kadar dikkat çekici bir yerdeyken Türkiye'den de bir koleksiyon Moskova'da bir müzede sergilenmekte 6 Mart'ta başladı 2 Nisan'a kadar Moskova'ya yolu düşenler bilge koleksiyonunu Moskova'da görme fırsatı bulabilirler Moskova'nın belli başlı müzelerinden sayılan Doğu Sanatları Müzesi Türkiye'den bilge koleksiyonundan bir seçki ağırlıyor kimdir bir yani nesim bilge kimdir bilge koleksiyonu deyince ne anlamalıyız buna bakmamız lazım Türkiye'nin özgün ve kapsamlı bir e, aile koleksiyonu eee Hem pek çok sanatçıya hamilelik yapmış aslında noter kökenli olan birisi Muhsin Bilge 2014 yılında hayatını kaybetmişti. Ardından çocukları Ali ve Aslı Bilge koleksiyona sahip çıktılar. Hem modern hem çağdaş Türkiye sanatından örnekler var. 65 yapıt. 28 farklı sanatçı Rahmi Eyüpoğlu'ndan e, Nejat Melih Devrim'e, Güncel isimler Haruk Akakçe'den Volkan Kızılturç'a kadar birçok sanatçının, farklı kuşaklardan sanatçıların yapıtları yer alıyor. Bunu Moskova'da 2 Nisan'a kadar Devlet Doğu Sanatları Müzesi'nde görmek mümkün. Doğu Sanatları Müzesi deyince Rusya, e, Japonya, Orta Asya, Güneydoğu Asya ve e, Yakın Doğu Orta Doğu coğrafyasını anlayan geniş bir koleksiyona ve süreli sergilere sahipliği yapıyor. İçinde tabii ki Türkiye'de var. Bu işbirliğini buradan e, kutlamak e, isterim. Oldukça kapsamlı bir e, seçki olmuş. Evet. Moskova'dan vermek istediğim haberler bu yani Türkiye'de konuyu bağlayacak şekilde. Ama Moskova'yla eş zamanlı hatta dünyanın pek çok yanından sanatla profesyonel olarak uğraşan isimler Moskova'dan önce ya da sonra Şarja ve Dubai'ye geçtiler. Birleşik Arap emirliklerindeki bu iki kent niye görsel sanatlar ya da kültür anlamında Mart ayında bu kadar dikkat çekiciydi acaba? Önce yakın tarihli bir projeye bakalım. Art Dubai, dünya çapındaki sanat fuarlarından biri. Türkiye'den de galeriler yıllardır bu fuara katılıyorlar. Orada sanat koleksiyonerleriyle özellikle Orta Doğu, Afrika ve Güney Asya'dan gelen diğer galerilerle, koleksiyonerlerle Sanatçılarla ve sanat profesyonelleriyle fikir alışverişi bulunuyorlar. Gerçek anlamda da bir sanat anlamında bir alışveriş ve bir pazar söz konusu. Art Dubai bitti çünkü 15-18 Mart tarihleri arasındaydı. Bu yıl 79 galeri 41 ayrı ülkeden gelip Dubai'de Stand açtılar, genç galeriler olduğu gibi dünya çapında zaten pek çok kentte kendi şubelerini açmış büyük ölçekli kurumsallaşmış galeriler de söz konusuydu. Keza sanatçılar da aynı şekilde. Ee, aynı zamanda bir usta sanatçılara yer veren 15 galerinin solo ya da ikili iki sanatçıya yer verdikleri büyük ölçekli müzelere layık diye sundukları sanat yapıtlarına oluşan özel bir sergide. Burdaydı. Ama ben fuarla ilgili fazla detay vermekten ziyade aynı kentte yani yine Birleşik Arap Emirliklerindeki Dubai'de fuardan hemen birkaç gün önce açılan Türkiye'den bir sanatçının solo sergisini vurgulamak istiyorum. 13 Mart'ta açıldı. 6 Mart'a kadar Dubai'deki Green Art Gallery'e yolunuz düşerse sizin de bizzat görebileceğiniz Hera. Büyük Taşçıyan sergisi var. Hera, İstanbullu, son derece yükselmekte olan dünya çapında müze, bienal ve özel e, sergilere sıklıkla katılan bir isim. Site Specific yani mekana özgü yeni bir çalışma yapıyor. Greenard Art Gallery e, eskiden bir mermer e, fabrikası, mermer üretilen bir yermiş. İşte buna çıkış noktası olarak alıyor. Zaten Hera Büyüktaşçı'nın işleri özellikle mekanın belliğine, o belliğin yeniden kurulmasına, belliğin üretilmesine, iktidar ilişkilerine, işçiliğe dair kafa yoran çalışmalardır. İşte mekanın eski bir mermer üretim alanı fabrikası olması kendisine çıkış noktası alıyor ve bu belliği yeniden ortaya koyuyor. Serginin adı da solo sergi. Yani kişisel sergisi. Right Injuries on Sand And Kindness in Marble. Türkçeleştirmeye çalışırsam incinmeleri, yaralanmaları kuma, incelikleri kibarlıkları ise mermere yaz, mermere işle diyor. Mutlaka görmenizi tavsiye edeceğim. Şiir gibi bir sergi bu. Şimdi kısa bir müzik arası verelim. Maalesef Birkaç gün önce çok önemli bir ismi Amerikalı efsanevi Roll müzisyeni Chuck Berry'i kaybettik. 90 yaşına kadar yaşamış 70 yıllık bir müzik kariyerine pek çok albüm ve ödülle taçlandırılmış bir isimdi. Ve çok tarafından rock'n'roll'un varlık nedeni olarak kabul ediliyordu öncüsü olarak kabul ediliyordu olmazsan olmazdık diyebiliriz örneğin John Lennon The Beatles'dan tanıdığımız John Lennon rock'n'roll müziğine başka bir isim vermek isteseniz ona Chuck Berry diyebilirsiniz derdi onun çok meşhur bir parçasını dinliyoruz Beethoven'a ithafen yaptığı bir parça sonrasında devam edeceğiz Little record I want my jockey to play Roll over Beethoven I gotta hear it again today You know my temperature's rising The jukebox blowing a fuse My heart beating rhythm And my soul keep a singing the blues Roll over Beethoven Tell Chikowsky the news I got the rockin' pneumonia I need a shot of rhythm and blues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 Merhaba, Açık Radyo'dayız. Hariçten Sanat Programı'nda ben programcınız Çelenk, teknik masada Selahattin'e teşekkür ederek programa devam ediyorum. Çakberi'den dinledik. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden 90 yaşında 70 yıllık bir kariyere sahip olan rock'n'roll şarkıcısı Çakberi'den Roll Over Beethoven geldi. Beethoven'a hitap ettiği bir parçaydı. Evet. Onu da burada saygıyla anıyoruz. Ee, az önce programda Moskova'dan çeşitli haberler e, getirdim. Sonrasında Art Dubai'yi sanat fuarına biraz değindim ama esasen Dubai'de Green Art Gallery'de 6 Mayıs'ta dek Hera Büyük Taşçı'nın kişisel sergisi var. Right Injuries Jury's on Send and Kindness in Marble. Bu sergiyi kaçırmayın derim. Birleşik Arap Emirlikleri'nden devam edeceğiz. Dubai'ye yaklaşık yarım saat mesafede de son günlerde çok dikkat çeken bir sanat etkinliği vardı. 13. Sharjah Bienali'nden bahsediyorum. Sharjah'da 26 yıldır Sharjah Fund Bayaniyo Foundation'ın düzenlediği Art Foundation düzenlediği bir bienal bu. Bu kez 13. edisyonunda Christine Tom küratörlüğünde düzenleniyor. E, Lübnan'daki çalışmalarından e, hatırlamak mümkün. Zira Christine Tom, Ashkal Alwan'ın kurucusu, Lübnan'ın önemli sanat kurumlarından biri. E, Biyenel'e Tamamur e, adını verdi. Bu başlık altında Biyenel'i düzenledi. Bu Arapçada dalgaların yükselişi ve inişi anlamına geliyormuş. Bunu bir metafor olarak, bir kavramsal çıkış noktası olarak kullandı. Tamam uç başlığının da çağrıştıracağı üzere Biennial düşüncelerin akışına ve karşılıklı değişimine sanatın kurduğu ilişkilere bir bakış sunuyor diye açıkladı küratöryel. Yani. BNL'in açılış günleri geçtiğimiz haftaydı ee, ve açılış günleri aynı zamanda meşhur March Meeting'e yani Mart buluşmaları olarak Türkçeleştirebileceğim dünyanın pek çok yanından e, gelen sanat ve e, profesyonelleri ve kültür üreticilerinin çeşitli konularda tartıştığı, fikir alışverişinde bulunduğu sunumlar gerçekleştirdi, networking yaptığı iş araştırdığı bir buluşma bu. Eee açılış günlerinde bu March Meeting de vardı. Aynı zamanda e, film gösterimleri, performanslar, çeşitli etkinlikler ve hatta ödül törenleri söz konusuydu. BNL 6'da 5 ana mekanda düzenleniyor. 70'in üzerinde sanatçı yapıtlarıyla BNL'e seçilmiş bu mekanlarda birbiriyle ilişkisel olarak e, yurtlarını sergiliyor durumdalar 30'u bu işlerin, bu yapıtların yeni yani bu Bienal için özel üretilmiş ve ilk defa izleyici karşısına çıkıyor. Bienal'de Türkiye'den de isimler var Barış Doğrusöz Gül, Deniz Gül İz Öztat ve Fatma Belkıs ve İnci Eviner İnceviner geçen hafta düzenlenen, e, BNN'in tam açılış günlerinde düzenlenen ödül töreninde de e, kendisine ödül taktif edilen 5 sanatçıdan biri. Yeni prodüksiyonlara verilen ödüllerdi bunlar. Ödülü alan İnceviner'i buradan tebrik etmek istiyorum. Onunla birlikte yine farklı coğrafyalardan Ali Jabri, Valid Siti, Uriel Orlov, Dino Şeşi, Boba P. ödül E, Küratörlüğünün Dublin'deki çalışmalarından hatırlayacağınız Christian Tome üstleniyor dedim. Bu kez farklı bir format deniyorlar. Tabii geçtiğimiz hafta açıldı ve yoğun e, bir şekilde 12 Haziran'a kadar şarjlı BNL 5 ana mekanda gezilebilir. Ama BNL aslında 15 aylık bir programa ve 5 ayrı kente yaydıkları iddiasındalar. Bu kentlerden biri de İstanbul. Yani Şarja tabii ki BNN'nin ana merkezi zaten Şarja BNN'li ama Beyrut, Filistin, Tomenil kendi çalıştığı yer, Ramallah, Filistin, Dakar ve İstanbul'da da toplam 15 aya yayılan yani 2 Mayına kadar devam edecek programlar söz konusu. İstanbul'un da aralarında bulunduğu farklı şehirlerde yan programlardan bahsetmek mümkün elbette. İstanbul'dakini geçtiğimiz aylarda Haristan Sanat Programı'na konuk ettiğim hatta biraz şarja bir yerine değinme fırsatı bulduğum Zeynep Öz programlıyor. Ee, Zeynep Öz'ün külötörlüğündeki program bu hafta İstanbul'da başlıyor o yüzden zaten özellikle gündeminde. Şarja Dienel'in dört anahtar kelimesinden birini temel aldı. Zeynep Öz mahsul bir tema olarak şekillendirdi. Farklı disiplinlerden düşünürleri e, ve sanatçıları görüldü. E, yer verdi programında. Onların araştırmalarına, yeni iş üretimlerine onların kendi fikirlerini izleyiciyle paylaşmasına imkan sağlamaya çalıştı. Kurumsal olarak bir tohumun yaşam döngü, döngüsünü takip eder ve tohum durgunluğu ve uyku temalarını ele alır diye tarif ediyor hazırladığı programı. Mart ve Nisan aylarında konuşma ve film gösterimi programları olacak. Mayıs ayında ise İstanbul'da Şarja Diyeneli çerçevesinde ...sevgi ve performanslar programı şeklinde sürecek. Ee, hafta sonu konuşma ve film gösterimi programları... ...ilki 23-25 Mart yani hemen bu hafta... ...ikinci aşaması 5-7 Nisan... ...ve e, konuşmalarla film gösterimlerini Salt Galata'da takip etmek mümkün... Sergi ve performanslar ise 13 Mayıs'tan 10 Haziran'a kadar Sultanahmet'teki Abut Efendi konağında gerçekleşecek. Umarım ki programda bunu hatırlatma fırsatımız olur. Ben hızlıca bu hafta e, Salt Galata'da Zeynep Öz Özgüratörlüğü'nde 13. Şarja Bienalinin İstanbul ayağında neler varmış onları anons etmek istiyorum. Perşembe... Saat 6'da Aslı Niyazioğlu Bahçeler Yapmak, Hayaller Kurmak Erken Modern İstanbullar ve Bahçe Hikayeleri adlı bir konuşma yapıyor. Akabinde saat 7'de Jonas Mekas ile Uygusuz Gece Hikayeleri adlı bir film gösterimi olacak. Cuma 24 Mart saat 6'da Özgür Öğütçen Uykudan Uyanan Kim? diye soracak. Bu bir konuşma. 19'da Matthew Gumbert olması beklenen kaza gerçekleşti var. 25 Mart Cumartesi ise saat 4 tıp sefer Talt Galata'da Şarjabiyener'i kapsamında Sessiz Sinema Günleri işbirliğinde Canan Balan seçkisi ve meditasyon film mi rüya mı diye soruyor. Programların devamı 5-7 Nisan tarihleri arasında da görülebilir. Örneğin 5 Nisan çarşamba saat 7'de yine Sesli Sinema Günleri İşbirliği'nde Canan Balan Seçkisi ve Meditasyon var. Bu sefer Rüyalar ve Masallar konulu. 6 Nisan Perşembe yine Salt Galata'da Işıl Baysan Serin bir konuşma yapıyor. Mitik şiirsel ve düşsel karşılaşmanın topografyası olarak Ev, Eve bakıyor. Saat 8'de ise full Film Seçkisi bu sefer Nikolas Perada ile Minotaur gösteriyor. 7 Nisan Cuma saat 6'da... ...Bella Habit... ...ruhsallıktaki çiftte zamansallık... ...mefhumu ile... ...uykusuz çağımızdaki... ...zamansızlığa psikanalitik bir... ...bakış atıyor. Saat 7'de... ...kadın olduğum gün adlı bir... ...gösterim var. Saat 8.30'da... ise ...bir söyleşi... ...Çiçek Kahraman ve... ...Övgü Gökçe... Bütün bunları Zeynep Öz ve ekibi programlamış durumda. Zira Kristin Tomel'in 13. Şarja Bieneli için hazırladığı programa bir yan etkinlikte katılıyorlar. Bu programlar bütünüyle 2 Mayıs'a kadar devam edecek. İstanbul'da ise Mart ve Nisan ayında konuşmalar, film gösterimler, saldıken. Mayıs-Haziran, 13 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında ise Sultanahmet'te bulunan Abut Efendi konağı, daha önce gitmediyseniz bu konağı da görme fırsatı veriyor. Bu konakta sergi ve performanslar olacak. Şarja Diyeneli, Şarja'da ana sergilerini 12 Haziran'a dek görmek mümkün. Tekrar etmek isterim. Türkiye'den Barış Doğrusöz, İnce Viner, Deniz Gür, İz Öztat ve Fatma Belkıs'ın işbirliği var. Ama Dünyanın Dört Biri tarafından 70 sanatçı 5 farklı mekanda işlerini gösteriyorlar Dakar'da Ramallah'da e, Beyrut'ta da Programlar devam ediyor Olacak Evet bu haftalık e, Harçtan Sanat Programı'nın sonuna Geldik Odağımızda e, Birleşik Arap Emirlikleri Vardı Art Dubai Sanat Fuarına kısacık Değindik Nerde 80 Galeriye Ve galerilerin ötesinde usta sanatçıların sergilerine yer veren, master's, ustalar sergilerine yer veren e, video, fotoğraf, performans, enstelasyon, çizim, heykel, elbette resim gibi pek çok farklı disiplinden e, genç ve e, ya da çok usta galerilere ustalaşmış artık bu alanda. Üstünün ispat etmiş galerilere üç gün boyunca yer veren bir fuardı. Eş zamanlı olarak başlayan ama 6 Mayıs'a kadar gezebileceğiniz Green Art Gallery'da Hera Büyüktaşçı'nın sergisine değindim. Ondan öncesinde ise geçen haftanın devamı niteliğinde Moskova'daki Garaj Trienel'i bunu Mayıs ayına kadar 14 Mayıs'a kadar gezmeye mümkün. Kaldı ki Garaj Büyüktaş Sanat Müzesi'nde Trienel'in ötesinde. Çok önemli mekana özgü yapılmış e, enselasyonlar da var. Bunlardan biri hemen müzenin girişinde bir gök kuşa ve Rusya'nın farklı bölgelerinden 1500'ün üzerinde çocuğun elinden çıkmış gök kuşa yorumları müzenin bahçesini donatmışlar. Lütfen bunu da kaçırmayın. Son olarak da Moskova'da Doğu Sanatları Müzesi'nde Türkiye'den Özel bir aile koleksiyonu, Muhsin Bilge'nin yarattığı ve çocuklarının devam ettirdiği Bilge koleksiyonundan kapsamlı bir seçki sergileniyor. 2 Nisan'a dek Moskova'da bunu görmek mümkün. E, geriye dönük olarak programı bitirdim. Programın girişinde bahsettiğim gibi önümüzdeki hafta hariciden sanat sanat. Programında ...sizlerle değilim. Zira Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınım var. Her yıl olduğu gibi bu destek projesi Açık Radyo'nun yaşamını sürdürmesi için çok önemli dinleyici radyosuna ve programlarına sahip çıkmalı. Hepimiz elimizden gelen desteği vermeliyiz. Ee, biz ise 3 Nisan pazartesi hariciden sanat programında bu sefer bir konuğum olacak... Onla yine dünyanın dört bir tarafından e, güncel kültüre sanat haberleri getiriyor olacağım. Hepinize iyi hafta sonları, e, iyi haftalar diliyorum. Hafta sonu da programları kaçırmayın. Salt Galata'da diyerek bitiriyorum. Hoşçakalın. Harikden okay. Sanat, Gezegenden Kültür Sanat Haberleri. Yazılıan Mesut Nam, Çelenk Bakrak. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.